Abese suresi Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla görme engelli biri ona geldi diye yüzünü ekşitti ve arkasını döndü. O azgın Mekkeli'nin arınacağını veya gerçeği hatırlayıp bunun ona yarar sağlayacağını sana bildirecek olan ne olabilir ki? Kendini zengin yani ihtiyaçsız gören bu kişiye gelince sen ona yöneliyorsun. Oysa onun temizlenip arınmamasından sen sorumlu değilsin. Fakat Allah'a saygıyla koşarak sana gelenle, yani o görme engelli ile ilgilenmiyorsun. Hayır. Şüphesiz ki bütün bunlar gerçeği hatırlatmadır. Dileyen onunla gerçeği hatırlar. Kur'an kıymetli ve güvenilir elçilerin ellerinde, yüceltilmiş, arındırılmış, kutsal, değerli sahifelerdedir. Kahrolası o insan ne kadar danan kördür. Allah onu hangi şeyden yarattı bir düşünse ya bir nutfeden yani zigottan yaratıp ona şekil verir. Sonra ona yolu kolaylaştırır. Sonra onu öldürüp kabre koydurur. En sonunda dilediği zaman onu yeniden diriltir. Gerçek şu ki onan nankör insan Allah'ın ona emrettiğini yerine getirmedi. Bu nankör insan yiyeceğine bir baksın. Suyu bolca biz indirdik. Sonra toprağı yardıkça yardık. Orada yani toprakta sizin ve hayvanlarınızın yararlanması için taneler, üzüm ve sebze, zeytin ve hurma, gür ağaçlı bahçe, meyve ve çayır yetiştirdik. Kulakları sağır eden o korkunç ses geldiği zaman o gün kişi kardeşinden, annesinden, babasından, eşinden ve çocuğundan kaçar. Çünkü o gün herkesin kendisine yetecek bir işi olacaktır. ''O gün bazı yüzler aydınlıktır, adeta ışık saçar. Onlar güler, müjdeyle sevinir. O gün bazı yüzlerde de toz yani hüzün vardır. Onları adeta karanlık kaplamıştır. İşte onlar, evet onlar kafirlerdir, doğru yoldan sapanlardır.''